Şimdi İslam'ın temellerinden biri nedir? Kelime-i Şehadet. Bu kelime-i Şehadet iki kelime olarak mülazı ediliyor. Bu hususta ehl-i sünnetin itikadı nelerdir diyor. Şimdi efendim, burada hangi hadis Bu başlık da ilk kelime. Burada hangi hadis-i şerife işaret ediliyor? Büniyel İslam alâ kamsin. Sahih hadis. İslam beş temel üzerine oturtulmuştur. Temelsiz, efendim, direksiz, bina tutar mı? tutmak. İslam'da bu beş direkt temel üzerine kurulmuştur. Birincisi nedir? Kelime-i Şehadet'tir. Buyurun. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü ennem abduhu ve rasuluhu. Bu kelime-i Şehadet. İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü hacca gitmek. Beşinci zekat vermek. Yani İslam'ın beş şartı var. İşte ve salat ve ita zekat vel -hac ve l ve ve-hacc-il-bet sa u beş temel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 Allah'tan gayrı her şey Allah'a muhtaç, yaratılmakta da muhtaç, yaşatılmakta da muhtaç, şu anda varlığını devam ettirmekte de muhtaç, dirilmekte, her şeyde muhtaç. Bunun altına diyor, 28 tane itikatla ilgili konu giriyor. La ilahe illallah'ın ağzı. 28 başlık açılıyor burada. Vücut sıfatı, kıdem sıfatı, bekal sıfatı, muhalefetü'l-eva hadis bunları konuşacağız.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 Bütün bu milletin vebali onların boynuna. Yani o ilahiyatlardaki ilk şey yapan Sait Hatipoğlu hadiste Hüseyin Hatay ilmi kelam ve tefsirde bütün milletin itikadını bozan zaten işte bu yaşar okuyanlar işte Bayraktar bayraktılar falan bilmem neler bunlar onların torunu. Direkt de okumamış, okuyandan okumuş yani. Okuyandan okuymuş bun ondan sonra da okuyan geldi zaten şimdi hepsinden okumuş hep o hepsinden birden okumuş Mehmet Okuyan. Ya bunlar efendim hep başlangıcı çekene hepsinin vebali kadar yazılacak. Onlar da Sayyid Hatipoğlu gibi Hüseyin Atay gibi marka adamlar. Anladım. Allah bizi öyle marka olmaktan muhafaza etsin. <gülüyor> efendim ondan sonra Allah Teala'nın Her şeyde tesir oldu. Kuvvet kudretin ancak kendinde oldu. Her kim bir iş yapıyorsa ancak Allah Teala'nın خالiki ve yaratıcısı oldu. Allah Teala'nın illetlere mebni olarak iş yapmadığı, efendim bir nedenle bir iş yapmaktan münezzeh olduğu. Allah Teala hiçbir şeyin vacib olmadığı. Ya bir şey yapmamanın da zorla vacib olmadığı. Yani iradesi, kudreti Ondan sonra buraya ne girdi? 28 tane itikattaki başlık giriyor.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 Ondan sonra çünkü Muhammedur Rasulullah demek Risalet müessesesiyle ilgili, elçilik müessesesiyle ilgili, bütün inançlar peygamberin sıfatlarıyla ilgili vesaire de onun altına giriyor. Böylece ne oldu? Topladığımız zaman la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah kelmiyi tevhidinin altında 62 tane akide başlığı, 62 tane bab açacağız. Bunlar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 Kelime-i şahadet hakkında el Sünnet'in ilancını tercüme edecektir. Fenekul başlıyoruz söyleme ve billahittaufik bizi muvaffak kılması, rızasına uygun inançlara ulaştırması, razı olduğu şekilde El-Sünnete göre inandırması ancak Allah'ın yardımıyla olur. Yoksa biz bize kalsak bu kadar profesör bulamamış, bu kadar akıllı bulamamış, bu kadar paralılar bulamamış.